İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.